Pavlus'tan Koloselilere Mektup 2. Bölüm Gerek sizler, gerek Laodikya'dakiler, gerekse sizler gibi yüzümü hiç görmemiş olanlar için nedenli büyük bir uğraş verdiğimi bilmenizi isterim. Yüreklerinin cesaret bulmasını, sevgide birleşmelerini dilerim. Öyle ki, anlayışın verdiği tam güvenliğin bütün zenginliğine kavuşsunlar ve Tanrı'nın sırrını, yani bilginin ve bilgeliğin bütün hazinelerinin saklı olduğu Mesih'i tanısınlar. Kimse sizi kulağa okşayan sözlerle aldatmasın diye söylüyorum bunu. Çünkü her ne kadar bedence aranızda değilsem de, ruhça sizinle birlikteyim. Düzenliliğinizi, Mesih'e imanınızın sağlamlığını görüp seviniyorum. Bu nedenle Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse, onda öylece yaşayın. Şükranla dolup taşarak onda köklenin ve gelişin. Size öğretildiği gibi imanda güçlenin. Dikkatli olun. Mesih'e değil de insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle, boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin. Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Sizde her yönetim ve hükümranlığın başı olan, Mesih'te doluluğa kavuştunuz. Ayrıca Mesih'in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde bedenin benliğinden soyunarak elle yapılmayan sünnetle onda sünnet edildiniz. vaftizde onunla birlikte gömüldünüz. Onu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek onunla birlikte dirildiniz. Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken Tanrı sizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı O bağışladı. Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı sildi, O'nu çarmıha çakarak ortadan kaldırdı. Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp, onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi. Bu nedenle kimse yiyecek içecek, bayram, yeni ay, ya da Şabat günü konusunda sizi yargılamasın. Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir. Aslıysa Mesih'tedir. Sözde alçak gönüllülükte ve melekleri tapınmakta direnen, gördüğü düşlerin üzerinde durarak benliğin düşünceleriyle boş yere böbürlenen, başa tutunmayan hiç kimse sizi ödülünüzden yoksun bırakmasın. Bütün beden,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 Kuşkusuz bu kuralların uyduruk dindarlık, sözde alçak gönüllülük, bedene eziyet açısından bilgece bir görünüşü vardır. Ama benliğin tutkularını denetlemekte hiçbir yararı yoktur.